Yuhanna'nın ikinci Mektubu Ben ihtiyardan, Tanrı'nın seçtiği, gerçekten sevdiğim hanımefendiye ve çocuklarına selamlar. Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor. Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. Baba Tanrı'dan ve babanın oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır. Senin çocuklarından bazılarının babadan aldığımız buyruğa uyarak, gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce çok sevindim. Şimdi sana rica ediyorum hanımefendi, birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur. Sevgi, Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Ne var ki İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı Mesih karşıtı olan bunlardır. Başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin. Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem baba hem de oğul vardır. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Çünkü böyle birine selam veren kötü işlerine ortak olur. Size yazacak çok şeyim var ama bunları kağıtla, mürekkeple iletmek istemedim. Sevincimiz tam olsun diye yanınıza gelmek ve sizinle yüz yüze konuşmak umudundayım. Tanrı'nın seçtiği kız kardeşinin çocukları sana selam ederler.